اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ İnkar edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah boşa çıkarır.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 Fşudul Vathaq fämma man bğd u fämma fda an hatta tıbğ al harb auzar ha. Zâlik walâ yşâ Allâh lan tâsra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 وَيُدَخِلُهُمُ Onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تَنْصُرُ ve يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> كَفَرُوا İnkar edenlere gelince, onlar yüzüstü yıkılsınlar. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُمَا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 Zalik bına Allah maula lüzin âmanı ve bına la maula lhom. Bu böyledir. Çünkü Allah iman edenlerin yardımcısıdır, inkar edenlerin sev yardımcısı yoktur.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 مَثَلُ Jənnət, lət i uğrda müttəqon fi hâ anhâr m imhâ in wâir ve anharum mil labanin lem yetoyer tammu ve anharum mil chamrin laddetin lisharidin ve anharum mil gaselim mufatta ve anharum Semerat ve mafıra min Rabbihim ve mafıra min Rabbihim keman ve khalidin Nari ve suqum amhamim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 Vallâzin Doğru yola girenlere gelince, Allah onların hidayetlerini arttırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini vermiştir.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 Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet kendilerine gelip çatınca, ibret almaları neye yarar? فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْ بِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ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 أَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَيْنْ Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın kimlerini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ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 اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبَطِلُوا اَعْمَالَكُمْ Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ sabîlillâhi thumme mâtû ve hum kuffârun felen yaghfirallâhu lehum şüphesiz ki inkar edenlere Allah yolundan alıkoyanlara sonra da kafir olarak ölenlere gelince Allah onları asla bağışlamayacaktır fela tehinun ve ted'û ila selmi ve, ve allahu ma'akum sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın Allah sizinle beraberdir o sizin amellerinizi eksiltmeyecektir innemel hayatu d-dunya la'ibun ve lehu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 يَسْأَلْكُمُوا هَا فَيُحْفِكُمْ Eğer sizden onların tamamını isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik edecektiniz. Bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkaracaktı. هَا تدعون لتوفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وَاللّٰهُ الْغَن۪يُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاِنْ İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor.